Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradığında kalkıp onu karşılamadı. Allahu Teala Celle Celaluhu beni şu görmüş olduğun şekilde cezalandırdı diye cevap verdi. Ben de o melek için Allah'a yalvarıp yakardım ve şefaatçi oldum. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Ey Cebrail ona söyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ve selam getirsin. O melek sana salat ve selam getirdi. Allahu Teala Celle Celaluhu da onu affederek kırık kanatlarını tekrar eski haline getirdi. Hadis-i şeriflerden bize ulaştığına göre kıyamet günü insanın ilk olarak bakılacak olan ameli namazdır. Namazları tam ve eksiksiz bulunursa diğer amelleri de kabul edilecektir. Eğer namazı eksik görülürse diğer amelleriyle birlikte namazı da reddedilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Farz namazlar terazi gibidir. Eksiksiz tartarak verene karşılığı da eksiksiz verilir. Yani eksiksiz kılana ecri de eksiksiz verilir. Yezid-i şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazı öylesine düzenli ve dostluğuydu ki sanki tartıyla kılıyormuş gibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ümmetinden iki kişi kalkar namaz kılanlar. Onların rükuu birdir. Fakat ikisinin namazı arasında yerle gök arası kadar fark vardır. Burada namazını huşu ile kılan kişiyle huşuya riayet etmeyen kişinin durumuna işaret edilmektedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazlarında rüku ile secdeleri arasında belini lindik doğrultmayan kişinin üzerine Allahu Teala kıyamet günü bakmaz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim namazını vaktinde kılar, abdestini güzelce alır, rükûnu, secdesini ve huşûnu tam olarak yerine getirirse, o kıldığı namaz bembeyaz parlak bir şekilde göğe yükselir ve kılan kişi için şöyle der. Bana karşı titiz davranıp koruduğun gibi Allah da seni korusun. Bir kimse de namazı vaktinde kılmaz, abdesti güzelce almaz, rükûnu, secdesini ve huşûnu tam olarak yerine getirmezse, onun kıldığı namazda simsiyah karanlık bir şekilde göğe yükselir ve kılan kişi için şöyle der. Senin beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin. Allah'ın dilediği gün gelince böyle kılınmış olan namazlar eskimiş bir paçavra gibi dürülerek sahibinin suratına çarpılır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. En kötü hırsız namazından çalandır. i̇bn Mesud radiyallahu anh şöyle der. Namaz bir ölçek gibidir. Ölçeği tam dolduran karşılığını da tam olarak alır. Ancak eksik bırakanlar Allahu Teala'nın ayeti i ne buyurduğuna iyice dikkat etmeli. Ölçüde ve tartıda eksiklik yapanların vay haline. Alimlerden biri şöyle der. Namaz kılanın hali tüccarın haline benzer. Tüccar sermayesini kurtarmadıkça kâra geçemez. Namaz kılanın durumu da tıpkı böyledir. Farz namazları eda etmedikçe nafile namazları kabul edilmez. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh namaz vakti gelince şöyle derdi: Kalkın, kendi ellerinize tutuşturduğunuz Rabbinizin ateşini söndürün. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namaz sükunet ve tevazu'dan ibarettir. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kıldığı namaz kişiyi çirkin ve kötü davranışlardan alıkoymazsa, ancak Allah'tan uzaklaşmasını artırır. Gafletle kılınan namaz elbette kişiyi çirkin işlerden ve kötülüklerden alıkoymaz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gece boyunca namaz kılan niceleri vardır ki namazlarından ellerine geçecek olan sadece yorgunluk ve bitkinliktir. Burada gafillerin kastedildiğinde hiç şüphe yoktur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanın kıldığı namazdan amel defterini yazılacak olanı şuurunda ve anlayarak kıldığı kadarıdır. Marifet sahipleri şöyle der. Namaz dört şeyden ibarettir. Bilerek ve şuurla namaza başlamak. Haya ile namazda durmak. Namaza gerekli tazimi göstermek. Korku ile namazı bitirmek. Allah dostlarından biri şöyle der: Kişi hakiki manada kalbini namaza vermezse namazı geçersizdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Cennette efya hoş kokulu diye adlandırılan bir nehir vardır ki nehrin içinde Allahu Teala'nın zaferandan yarattığı huriler vardır. Onlar inci ve yakutla oynarlar. Cenab-ı Hakk'ı 70 bin lisanla tesbih ederler. Sesleri Davud Aleyhisselam'ın sesinden daha güzeldir. Şöyle derler. Bizler namazlarını huşu ve huzur içinde kılanlar içiniz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da buyurur ki, öylelerini kendi evimde barındırır, beni ziyaret edenler arasında katarım. Rivayet edildiğine göre, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Ey Musa, beni öyle zikret ki, ederken ufuzların ürpersin. Zikir esnasında kalbin huşu ve huzur içinde olsun. Zikir esnasında dininden çıkanlar kalbinin derinliklerinden süzülüp gelsin. Huzurunda durduğunda alçak gönüllü bir kulun duruşu gibi dur. Bana ürperen bir kalp ve doğru sözlü bir dil ile niyazda bulun. Yine rivayet edildiğine göre Allahu Teala Celle Celaluhu, Musa aleyhisselama şöyle vahyeder Ümmetinin asillerine söyle beni zikretmesinler Zira beni zikredenlere anacağıma söz verdim Onlar beni asi halleriyle andıklarında ben de onları lanet ile anarım Bu hüküm zikir esnasında gaflette olmayan asiler için olursa Hem gaflet hem de isyan hali üzere olanların durumunu varın siz düşünün Sahabeden biri şöyle der Kıyamet günü insanlar kıldıkları namazlarındaki duruma göre haşredilir. Namazlarındaki itminan, huzur, huşu ve aldıkları zevki göre haşre sevk edilirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinin namaz kılarken sakalıyla oynadığını gördü ve şu adamın kalbi huşu içinde olsaydı azaları da huşu içinde olurdu buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Kalbinde huşu olmayanın namazı reddedilir. Ey kardeşim şunu iyi bil ki Yüce Allah Celle Celaluhu huşu ve tevazu içinde namaz kılanları pek çok ayeti kerimede övmektedir. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Ve o müminler namazlarına devam ederler. Ki onlar namazlarında devamlıdırlar. Derler ki namaz kılan çoktur fakat huşu ile kılanlar azdır. Hacca gidenler çoktur fakat hacdan sonra durumunu muhafaza edenler azdır. Kuşlar çoktur fakat bülbül azdır. Alimler çoktur fakat ilmiyle amel eden azdır. Namaz kalp huzurunun mahalli, tevazu ve huşuğun kaynağıdır. Bunlar namazın makbul olduğunun işaretleridir. Çünkü namazın geçerli olması için bir takım şartlar vardır. Fakat makbul olması için de şart vardır. Namazın geçerli olmasının şartları kitaplarda yazılıdır. Onları burada saymayacağız. Kabul edilmesinin bir şartı huşudur. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Namazın makbul olmasının ikinci şartı ise takvadır. Yine Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah ancak takva sahiplerininkini kabul eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bütün kalbiyle Allah'a yönelerek iki rekat namaz kılarsa anasından doğduğu gibi günahlarından arınır. ''Ey saadet yolcusu! Şunu iyi bilmelisin ki insanın hatırına gelen ve insanı meşgul eden çeşitli düşünceler kişinin huşu ve kalp huzuruyla namazını kılmasına engel olur. Bu sebeple bu tür düşünceleri kesinlikle kovmak gerekir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise namaz kılınan yerin sakin olması, insanı meşgul edici ses, nakış, süslü tefrişat gibi şeylerden arınmış olması... Süslü elbiseler giyilmemesidir. Çünkü dikkat çekici bu şeyler namazda insanı meşgul ederler. Nitekim Ebu Cehim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme süslü bir elbise vermişti. Bu elbiseyi giyerek namaz kılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra elbiseyi çıkararak şöyle dedi. Bunu götürün Ebu Cehim'e verin. Biraz önce namazda beni meşgul etti." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı bağlarının yenilenmesini emir buyurmuştu. Namazda gözü bağcığı yenilenen ayakkabısına takıldı. Sonra yeni bağların çıkarılarak eskilerin takılmasını emir buyurdular. Altın haram kılınmazdan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmağında altın bir yüzük vardı. Minberde hutbe okurken parmağındaki altın yüzüğü çıkarıp attı ve şu yüzük beni meşgul etti. Bir size bakıyorum, bir yüzüye bakıyorum. Diyordu. Rivayet edildiğine göre sahabe-i kiramdan Ebu Talha radıyallahu anh kendisine ait bahçede namaz kılıyordu. Bahçelike ağaca konmuş, yapraklar arasından çıkıp uçmaya çalışan bir kuş namazda dikkatini çekti ve kendisini oyaladı. Derken kaç dekat kıldığını şaşırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek namazda başına gelenleri anlattı ve sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bu bahçem Allah yolunda sadakat. Onu dilediğiniz şekilde dağıtma. Yine sahabe-i kiramdan diğer biri bahçesinde namaz kılıyordu. Hurma ağaçlarının meyve ile yüklü olduğu mevsimydi. Hurma ağaçlarına baktı ve hurmaların çokluğu hoşuna gitti. Fakat kaç dekat kıldığını şaşırdı. Bu durumu Hz. Osman radıyallahu anh'a anlattı ve dedi ki Bu bahçem sadakadır. Onu Allah yolunda dilediğin gibi değerlendir. Hazreti Osman radıyallahu anh bahçeyi beş bin dirheme sattı. Selef'ten biri şöyle der: Dört şey namazda cefadır. Namazdan başka şeylerle ilgilenmek, dönmek, yüzünü sıvazlamak, secde yerindeki çer çöp ve çakılları temizlemek. Önünden başkalarının geçebileceği yerde namaz kılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namaz kılan kişi başka şeylerle ilgilenip onlara iltifat etmediği sürece Allahu Teala'nın nazarı o kişi üzerindedir. Hz. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh öyle huşu içine namaz kılardı ki, namazda direk gibi durur, hiç kımıldamazdı. sahabe kiramdan bazıları öyle sakin bir şekilde namaz kılarlardı ki, Duku esnasında kuşlar onları cansız sanıp üzerlerine konakladı. Ayrıca yüksek dünyevi makamlarda saygı duyulması gereken mevkideki kişilere saygı göstermek tabii bir durumdur. Acaba sultanların sultanı olan Allahu Teala'nın huzurunda duran kişinin nasıl saygı göstermesi gerekir? Tevratta şöyle yazınılmış: "Ey Ademo, huzurumda durup ağlayarak namaz kılmaktan aciz olma." Çünkü ben sana kalbinden daha yakınım ve nurumla gaybı gören Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün minbere çıktı ve şöyle dedi. İnsanoğlu Müslüman olarak sakalını arttığı halde Allah Te Allahu Teala'nın rızasını kazanacak tam ve mükemmel tek bir namaz dahi kılamamış olabilir. Sordular bu nasıl olabilir ey Ömer? Dedi ki adam tam manasıyla Allah'a yönelerek... Huşu ve tevazu içinde namaz kılmaz ise sonuç böyle olur. Ebu'l-Aliye'ye şu ayetin açıklamasını soranlar. Ki onlar namazlarında yanılmaktadırlar. Şöyle der. Ayet-i Kerime'de söz konusu olan kaç rekat kıldığını, geriye bir mi yoksa iki rekat mı kaldığını bilmeyen kişilerdir. Hasan-ı Basri anh ise ayet-i kerime'de, o yalanarak namazın vaktini geçiren kişilerin kast edildiğini söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Yüce Allah celle celaluhu buyuruyor ki Kulum benden azabımdan ancak farz kıldığım şeyleri eda etmekle kurtulabilir. Allah'ın adıyla